Hasan Ersalli Ekonomi Notları Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Abi. Günaydın. Günaydın abi. Ee, evet öncelikle bir şey... ...iki dakika ayırabiliriz belki. Yani yılın ilk çeyreğinde... ...yüzde on bir onda yedilik bir büyümeyle... ...Türkiye'de... ...ekonominin bir rekor kırdığı... ...ve... Asya kaplanları arasında, bütün dünyayı kıskın kıskandırdığına ilişkin çeşitli haber gazetelerde haberler, hatta bazı gazetelerde zaman gibi manşet var. Ekonomide dünyayı kıskandıran büyüme demiş. Bunu yani Avrupa Birliği'nde Avrupa'daki en birçok büyüyen ülke Almanya iken o yüzde iki ile filan bunun çok önemli bir başarı mı değil mi ne, nedir bunun niteliği üzerinde bir bir kelime konuşalım mı? Tabi e, yani bir kere iyi bir şey hiç tatm yani o da tartışacak bir şey yok yani ekonominin bu kadar hızlı toparlanması iyi bir şey e, o, o doğru e, başkaları da e, kıskanıyor olabilir o da doğru olabilir yani hakikaten dünyada ki ülkelerin performansına göre iyi bir e, performans. Bu açıdan da bence bir kuşku yok. Yani haberin o kısmı doğru. Bir iki noktaya dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesi Türkiye ekonomisinin bir garipliğini görüyoruz burada. Çok hızlı daraldı. Geçen sene bu aynı dönemde %14'ü aşan bir daralma vardı. 15'e yakın yani. Böyle bir şok yiyince birdenbire büzülüyor. Ondan sonra ama diğer ekonomiler o kadar büzülmüyor. Öyle oldu geçen sene hatırlayacaksın hep konuştuk dedik yağın ne kadar büyük etki yaptı. Evet. Fakat sonra da hızlı toparlanıyor yani yere topu hızlı atmışça benziyorsunuz e, top çarpıyor tekrardan yükseliyor. Yani bu e, ekonominin bir özelliği e, bugüne bakınca iyi gözüküyor ama dünkü olaya bakınca tabii bu özellik kötü çalışan bir özellikti. Peki ama e, bu büyüme rakamları iyi güzel ama e, yani genellikle bu büyüme rakamlarının Günlük hayatımızda bir yansımasını görebilmek mümkün olmuyor. İşsizlik e, rakamlarıyla ilgili olumlu bir durum yok. E, i̇nsanların refahında artışla ilgili bir şey yok. E, artan aslında ürün fiyatları, zamlar vesaire gırla devam ediyor. Halbuki ücretlere ya da haklara herhangi bir kazanım olarak yazabileceğimiz hiçbir şey olmuyor. Bu nasıl iş? Şimdi burada bizim kendimizi kaptırdığımız bir yanılsama var. Yani bütün bunları büyümeye bağlamak istiyoruz. Ee, yani daha evvel de şey yaptım. Bir örnek düşünelim. Üçümüzün bir pasta var. Ondan sonra e, pastayı büyütüyorlar. E, bize daha büyük bir pasta veriyorlar. Ama Aha. pastanın daha evvel 3'e bölüyorduk eşit bir şekilde. Yeni gelen pastanın %90'ını bendemize alıyorum. Kalan da siz bakıyorsunuz. Pasta büyüdü Mideniz doğru. Mideniz ağrımasın Bey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bana dokunuyor. Yiyemem mi? Korkmayın. Ee, ama... Yani başka unsurların beraberinde nasıl geliştiğine bakmak lazım. Yani aynı büyüme hızı bir ülkede tüketici refahını attırabilir. Bir başka ülkede e, altyapıyı güçlendirebilir. Bir başka ülkede ise e, ihracat yapacak sanayiyi vesaire. arttırabilir vesaire. Bizde hangisine yakın peki? Tabii bir tanesini seçmenin ha, mümkün olmadığını biliyorum ama. Türkiye'deki duruma bakalım. Bir kere yaşadığımız e, deneyim bize gösterdi ki istihdam uzun vadede üretimle ilişkilidir. Bu herhalde bunu tersini söylemek gibi fakat kısa vadede üretimden çok farklı hareket edebiliyor ve bunun teknik nedenleri var, ekonomik nedenleri var ya. E, ama bu büyümeye baktığımız zaman bir başka şey görüyoruz. Eee bu rakam da büyümeyi tarif etmeye yetmiyor Hani e, ancak çok büyük ressamlar vardır Böyle iki çizgi attığı zaman bir insanın hem ruh halini hem vücudunu falan hepsinden gösterir Ama onun dışında e, ben iki çizgi atarsam pek bir şey anlaşılmaz İnsan olduğu bile anlaşılmaz Şimdi bu rakam bize ekonomimizin performansı hakkında bir böyle basit bir şey veriyor Ondan sonrasını yanına biz eklemezsek anlayamayız Sadece büyüme rakamları üzerinden gidelim bir şey söyleyeyim mesela, bu büyüme bir önceki döneme göre, yani 2009'un son çeyreğine göre nasıldır? Yani 2009'un son çeyreğinde ekonominin performansı nasıldı? Şimdi nasıl? Ona oranla ne kadar geliştik değil mi? Bir de ona bakmak lazım. Mesela Amerika'nın e, milli giderselleri sadece buna bakar, onu verir. Evet. Böyle <gülüyor> baktığımız zaman tabii mevsimlik e, hareketlerden arındırmak gerekiyor filan o şeyleri. E, TÜİK'te e, yaptı. E, Beta'm'da da var. Aynı sonuçlara varmışlar. Büyüme bir önceki döneme oranla binde bir. Hmm. Binde bir. Şimdi e, aman ne kötü mü? Hayır kötü değil. O başka bir şey. yani o e, Çünkü bu bazı etkisi var. Çeşitli şeyler var. E, o, fakat yani o ekonomide birdenbire e, bu dönemde bir önceki dönemde müthiş bir faaliyet altışı falan olmadı. Ama bir önceki dönemde de faaliyetler canlanmaya başlamıştı. Yalnız orada da bir şey gözlüyoruz. Ve orada biraz da korkutucu bir şey gözlüyoruz. Çünkü Türkiye bu krize girdikten sonra büyüme sürecine girdi. Fakat o büyüme süreci içerisinde Türkiye devam ederken şöyle bir şey var. E, çeyrekler itibariyle baktığımızda büyüme hızı e, düşmeye başlıyor yani e, krizden kurtulma anında Türkiye hızlı büyürken giderek yavaş büyümeye başlıyor e, şimdi böyle olunca e, bir şey daha sorguluyoruz belki de Türkiye ekonomisi e, hızla düştü hızla yükseldi fakat pili de bitti Şimdi neden bitti hmm. o, a, tartışmalı bir konu yani daha uzun. fakat e, bayağı ciddi bir şekilde büyüme e, hızı e, şeyde ekonominin e, son 3 çeyreğinde düşerek e, seyrediyor şimdi bu e, noktada e, önemli bir şey ve önümüze baktığımız zaman bir sorun olarak ortaya çıkıyor şimdi e, e, Olumsuz şeylere söylemeye devam ediyorum ama bir tane de olumlu söyleyeceğim. Yani her şeyde olumsuz olamaz yani böyle bir performans var her şeyde olumsuz. Evet, Biraz tabii. komik olur. Ama bir olumsuzluk var çok dikkat etmemiz gereken bir şey. O da ihracatın büyümeye katkısı eksi. Ee, bu önemli bir e, olay. Yani biz bu dönemde Türkiye e, iç pazar hareketiyle büyümüşüz. Dışarıda daha belki yıllarda hep ihracatın katkısı pozitif plan olurdu. Net ihracatı değil toplam ihracatın, ithalatın zaten negatif olur etkisi ve Türkiye'de netin etki geli, esk, eksik gelebiliyor. ya yani duruma göre değişiyor tabii. Şimdi bu önemli bir nokta. Çünkü bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde e, e, ihracat performansının hakkında bir soru işareti doğuruyor. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Yani Türkiye. Geçen yıl beceriyordu da bu sene niye ihracatı beceremesin? Değişen dünya konjonktürü değişti. O onunla ilgili bir nokta. Buna mukavir çok olumlu bir gösterge var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu çok şey. Büyümeye en büyük katkı özel yatırımlardan geliyor. Bu önemli bir şey. şey mevsimsellikten arındırdıktan sonra yapılan hesapta. Bu önemli bir nokta çünkü özel yatırımlar bu tür krizlerde çok hızla daraldığı ve korktuğu için şeyde devam etmeye özel sektör onun canlanması olumlu bir haber büyümeyi aşağı çeken dediğim gibi bu mevsimlik hareketlerden arındırılmış büyümeyi aşağı çeken en önemli faktör ise kamu harcamalarının kısılmış olması yalnız bu olumsuz bir şey diye bakmamak belki gerekir çünkü bir önceki dönemde de ekonomide büyümeyi sağlayan kamu harcamalarıydı. E, kamunun da kendini dengelemesi gerekiyor. Yani devam etseydi ne diyecektik? Aa efendim işte seçim var önümüzde hükümet e, seçim harcaması yapıyor diyecektik. Yani bu biraz şey yapması zor bir olay. E, Birçok birisindeki faktörler de bunu etkiler. Yani ta, tamamı da devletin, yani hükümetin elinde olan nedenlerle de bu harcamalar e, böyle zamanlaması uygun düşmez. Yani bazı harcamaları bu meclisinde yapmak zorundasınız, bazen da yapamak zorundasınız gibi. E, manzara böyle. Dolayısıyla bu e, büyüme performansından başkalarının kıskanması iyi bir şey. Güzel, biz ondan mutlu oluruz. Yalnız biz kendimiz fazla sevinirsek e, yanılabiliriz. Gazetelerdeki <gülüyor> hava 3 aşağı 5 yukarı bu. Yani Ama biliyorsunuz hı, gazetelerdeki Milli hava... Milli 0 yenmiş havası var. <gülüyor> bir gün sür o, o da üzücü bir şey yani iki gün süren bir hava yaratılabilse iyi olacak <gülüyor> e, çünkü hayır ben e, illaki ortaya çıkan iyi bir rakamın e, varsa kuşkular iyiliği teslim edildikten sonra gösterilmesi diye düşünüyorum ama yani efendim boşver bu büyümeyi de, e, çok saçma bir şey çünkü dünya toparlanamıyor iken büyüyorsunuz o da iyi bir şey ama bu eğmenin e, niteliğini çıkarabilmek ki çok az göstergeyle şu anda konuştuk daha başkaları da eklenebilir buna baktığımız zaman nelere dikkat etmemiz ortaya çıkıyor ağlamamız değil o, o başka bir şey ama bazı şeyler çok önemli mesela iç talep önümüzdeki dönemde artmaya devam edebilecek bir sorusunun tatmin edici bir cevabı yok yani artması için bir sebep yok görüyorum ben de Seyfettin Gürsel Bey de aynı şekilde bir not yazmış Ben de görmüyorum önümüzdeki dönemde ama e, Düşecek mi deseniz onu da kestirmek zor Ama demek ki dikkat edilmesi gereken bir şey var Çünkü ihracat açısından e, hayal kurmamamız lazım e, Zor bir yerde yaşıyoruz, dünyada yaşıyoruz Zor bir dönemde yaşıyoruz İhracat öyle keyfimizce attırmayız Evet çok bu bunun aydınlatıcı oldu gerçekten çünkü bir, üzerinde de durduğumuz gibi gazeteler böyle manasız denebilecek bir öforiye kapılıyorlar böyle bir rakam çıktığı zaman filan insan nasıl yorumlayacağını kestirmekte zorlanıyor. İyi oldu yani böyle serin kanlı bir bakış atabilmek. Peki bir de G20 toplantısı konusunda birazcık bir şeyler konuşacaktık. Ne konuşuldu orada? Şimdi G20 toplantısının e, galiba sonuç bildirgesi e, olayı açıklıyor. Çok uzun bir bildirge. Demek ki bir şey konuşulmamış. Yani bir şey zorca <gülüyor> varmamış. Çünkü lafı uzatmanın bir tek nedeni vardır. Söyleyecek bir şeyiniz yoksa lafı uzatırsınız. Değil mi? Evet. Bilmem hiç Japon bankacı ya da iş adamlarıyla veya hükümet yetkilileriyle görüştünüz ve o kültürde hayır demek ayıp. Evet. O yüzden o hayır sayfalar sürüyor. İçinde hayır kelimesi geçmeyen sayfalar sürüyor. O zaman anlıyorsunuz ki yani bu iş hayır olmaz diyorlar. Ama evet çok hızlı söyleniyor. Yani böyle... Ee, şey. <gülüyor> hay diyor herkes birden ayağa kalkıyor. Çok sevinin sevini bir şey yani, <gülüyor> güzel bir şey. Şimdi burada da öyle bir şey. Şimdi epeyce bir sorun var. Evet çok kritik olan bir sorun var ki teorik temelleri de olduğu için onun ilginç bir şey. E, ortalıkta iki tehlike var. Bir tanesi ekonomiler e, durgunlukta. E, bu durgunluk istihdam üzerinde olumsuz etki atıyor. İstihdamın e, yani işsizliğin e, toplumsal sonuçları da malum herhalde oradaki liderlerin hepsi de bunu gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla buna bir çare arıyorlar. Fakat öbür taraftan da bunu kamu harcamaları yoluyla yapmayı başka çare kalmadığı için denendi. E, orada e, e, kamu harcaması dediğiniz yani e, yani Amerikan devleti gidip Mars'tan vergi alıp ondan harcama yapmadığına göre birilerinden borç alıyor. Ee, şimdi e, bir anlamda da özel sektörün kullanabileceği fonları devlet kullanıyor. Çünkü özel sektör kullanmıyor. Tamam bunu anladık. Ama kamu borcu büyüyor. Şimdi kamu borcu büyüyor. E, her ekonominin tabii ne kadar borçlanabileceği kendine göre değişiyor. E, fakat sonuçta e, hiç önemli değil. biz kamu borcu istediği kadar büyüsün hiçbir ülke diyemez. Ee, ve bu bir kaygı haline aldı Şimdi bu kaygıyı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler artık bir e, paranoya haline getirip e, Esas itibariyle yönetimi engellemeye çalışıyorlar Harcamalarını Yani o dereceye getirdiler diyeyim evet. Şimdi kaygının sağlam bir temeli var Onu hemen söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın Çok ciddi bir problem ama ondan sonra işte orada bu çok abartılmış oldu. Şimdi Avrupa'da benim bilebildiğim böyle bir bölünme yok. Yani e, belki yanlış biliyorum ama hani iktidarlar harcayalım diyor, muhalefet harcamayalım diyor diye bir şey yok. İktidarlar da çok korkuyor para harcamaktan. Avrupa işte özellikle Almanya enflasyon korkusu vesaire gibi faktörlerle bu e, şekildeki harcamaları kısıtlayalım diyorlar. Şimdi her iki tarafında yani Atlantin iki tarafından da söylüyorum. Bu iki kaygının farkında olduğu açık konuşmalarından filan yani, e, bu anlaşılıyor. Yalnız şöyle bir şey var. E, Amerikan tarafı daha çok şunu söylüyor. Eğer harcamaları erken kesersek kamu harcamalarını o zaman ekonomiler ikinci bir durgunluğa hatta gerilemeye düşebilirler. Bu da çok tehlikeli olur. E, şimdi bu da doğru bir önerme. Avrupa tarafı ise yok biz fazla açıldık artık toparlamamız lazım diyor. Şimdi dikkat edilirse bu işi ne zaman hangi noktada yön değiştireceğiz meselesinde bir farklılık var. Ve bunun e, cevabı da o kadar kolay bir iş değil. Yani e, kendisine iktisatımı konuştuk söyledikleri var şu var bu var ama e, benim bilebildiğim kadarıyla Efendim borç bilmem e, milli geliri oranı şu rakamı gelince hop orada durun filan diye bir şey yok. E, öyle bir e, e, gökten gelmiş bir kural yok. E, temel bir nokta burada. Yalnız bir şey de anlıyorlar. E, o da şu. yani Amerika kendi bildiğine gitsin, Avrupa kendi bildiğine gitsin deyince bu e, sonuçta herkesin de istediği olmayabilir. Yani ne istikrarı sağlayabilirsiniz ne de istihdama attırabilirsiniz. Fakat benim anladığım orada bir ortak noktaya gelinemediği için bu olayların incelendiği, takdir edildiği saptandı, duruldu. Bu arada tabii şey olayına bir şey yapabilir miyiz? Çok fakir ülkelerin durumu var, onların sıkıntıları var, onlara bir çare bulabilir miyiz diye her zaman olduğu gibi konuşuldu ve her zaman olduğu gibi iyi niyetler beyan edildi ve bir şey olacağı da benzemiyor. G20 toplantısından ben daha önceki havaya bakarak birçok kimse gibi hiçbir şey beklemiyordum. Hiçbir şey de çıkmadı. Yani şunu demek istemiyorum. Bir şey bekleyenler Hayal kuruyordu demek istemiyorum. Çünkü bu tür toplantıların e, havasını değiştiren olaylar olabiliyor. Yani küçümsemek lazım o tür olayları da. Ama o da olmadı. E, dolayısıyla taraflar geldiler ve gittiler. E, galiba bir sonraki bağıra kaldı şey, e, bu olayın tekrardan düşünülmesi Ama uluslararası işbirliğinin çok zor olduğu gözüküyor. Bir de G20 bir forum olarak bir e, hızla itibar yitirdi yani G8'in e, tabi daha önemlisi G7'nin e, bir e, şeyi var, itibarı var çünkü e, çıkarları birbirine daha yakın daha olmayacak i̇şte gelişmiş ülkeler anlamda söylüyorum e, belli şeyler yapabiliyorlar e, ama G20 e, nezaket toplantısı oldu Nitekim bir anlamı olmadığı da şuradan çıkıyor e, şimdi G20'de niye Türkiye var ben bilmiyorum. Yani öyle aritmetik olarak biliyorum da aritmetikle diye seçildiğini bilmiyorum. De Mısır yok mesela yani büyük bir ülke işte. Bizden az geliri var doğru ama yani ağırlığı olan bir ülke. E, nitekim şeyde de e, Kanada Başbakanı e, bu kuralları çerçevesinde oranın herhalde danışareti yapmıştır. 10 tane daha işte gelişmekte olan ülkeyi davet etti gelişsizde bulunun falan diye. Bu forumun bir kısıtlılığı var. Yani ne olsa bu mesela ülkelerin tamamını kapsamıyor. Yani Türkiye e, Mısır'ın temsilcisi mi belli bile değil belki de. Mısır bize hiç itimat etmez belki de eder bilmiyorum. Ama öyle bir hava da yok. 20 tane ülke bir araya geliyor konuşuyor oluyor. Şimdi G7'nin bir mantığı var işte. Çok büyük ülkeler falan filan e, hatta onu daha da düşürseniz yani Avrupa ve Amerika sınırlarsanız daha da mantığı var bir şeye karar verirler, yaparlar ama G7'den itibaren iş karışıyor. Mesela Çin'le Amerika'nın aynı iktisat politikasında buluşabilirler mi yani? Bir aralarında muazzam bir gelişmişlik farkı var. E bu durumda biraz zor gibi. Onun için bu forumun bir anlamı yok. O zaman da evrenciye gitmek lazım. Hani en uç en geniş foruma, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler evet. E <gülüyor> orada da bu faaliyetler devam ediyor. İnşallah bir fırsatımız olacak ee, konuşacağız ee, Yılmaz Aküzle e, açık radyoda ee, daha etraflı orada yapılanlar öğreneceğiz ki herkes katılır, fikrini söyler filan tabi e, şunu da itiraf etmek lazım forum büyüdükçe katılanlar e, mekanizma hantallaşıyor o da doğru yani yüz tane ülkeye bir ya neyse 200'e yakın ülkeyi e, i̇kna edip belli bir noktaya getirmek, e, yedi ülkeyi getirmekten, yedi nispeten homojen ülkeyi bir araya getirmekten çok daha zor. O da do doğru. Ama böyle bir e, hani e, G20 galiba iyi niyetli bir girişim idi. Evet, yani askeri harcamalar konusunda en ufak bir konuşma bile söz konusu olmamış anladığım kadarıyla onların azaltılması diğer sorunlar hakkında da yani temel büyük şirketlerin çıkarlarının hakim olduğu bir şey gibi manzara gibi görünüyor. Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. <gülüyor> e, görünme belki e, işin arkası öyle değil ama Amerika Birleşik Devletleri bankacılıkla ilgili bazı sert kurallar şey yapan bir yasa üzerinde e, demokrat ve cumhuriyetçiler anlaştılar. Amerika'nın son 50-60 yıldır görmediği derecede bölündüğü e, siyasi olarak bölündüğü bir ortamda bunun üzerinde anlaştılar. Ve bayağı saat kurallar var. E, yani işe yarayar mı ne olur filan o ayrı bir konu ama onlarda anlaştılar. Ama e, Avrupa'dan buna bir e, sempati bizde yapacağız falan mesajı daha gelmiş değil. Eee Küresel bir vergi konma şeyi IMF'nin çok ayıp, biz de bu IMF'yi iyi bir yer sanırdık şeklinde kınanarak bitirildi sonuçta. da Yani o da gündemden hemen çıkarıldı. Evet. Yani iş, Küresel işbirliği açısından fazla bir hareket, daha doğrusu hiçbir şey yok fazla değil de. Evet hiçbir şey yok bu da endişe verici pek çok bu çok dar boğaz içinde olan bir dünyada Böylesine bir hareketsizlik temsili niteliği yüksek olmasına rağmen hiçbir fazla bir umut vermiyor Hiçbir demeyeyim ama fazla bir umut vermiyor galiba Vallahi tamamen senin söylediğin gibi düşünüyorum ama şöyle bir açık kapı bırakmak isterim ee, şimdi geçen sene e, bu yönde çok böyle bir heyecan vardı değil mi? Bu evet. sene yani yok işte biraz e, e, ortalık toparlanınca herkes eski dünyasına döndü ama bazen de e, kamuoyu heyecanlanıyor siyasiler buna tepki gösteriyor Beklenmedik bir hızda e, bazı şeyler ortaya çıkıveriyor şunları yapsak iyi olur falan diye ee, dolayısıyla öyle bir umut var ama e, senin biraz evvel ifade ettiğin ölçekte olacağını hiç sanmıyorum Yani e, az gelişmiş e, ülkelerin sorunlarının köklü bir şekilde yani biz size biraz daha para verelim yaşan bir şekilde ele alınacağı çevre sorunları Çünkü bunların hepsini kendileri tarif ettiler yani bizim sen veya ben tarif etmiyoruz 20 evet, mi? Evet, Ge kendi tarif ettiği listede var. E, bunların ele alacağını sanmıyorum. Şey de dediğin gibi pek gözükmüyor. E, askeri harcamalarla ilgili bir şey gözükmüyor. Ama bir o konuda bir uzlaşma var gibi orayı galiba söylemek istemedin. Herkes arttırıyor. Ha, herkes arttırıyor evet. Eh, konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel ekonomi notları.